Tamam hocam, kabir ziyareti yaptığımız zaman e, şu sureyi okursak daha faziletli olur ya da şunu Peygamber Efendimiz yapardı diyebileceğimiz şeyler varsa izleyicimiz bunu merak ediyor. Kabire vardığımız zaman e, bizler selam veririz. Esselamu aleyküm dârakâmî müminin. Ey müminler yurdunun sakinleri. E, onları biz sakin kabul ediyoruz. Ey müminler yurdu. Kabir tabi bir müminler evet, yürüdü efendim. mümin kabristanı. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. Ee, i̇nşallah bir gün biz de size katılacağız. Biz de sizin gibi olacağız. Eselullaha li veleykumul afiye. Allah'tan benim ve sizin için afiyet dilerim. Ee, selamlama bu şekilde yapacağız sünnettir bu şekilde kabirleri selamlamak hı hı. mezardakileri bu şekilde selamlamak sünnettir kabirde ne okuyacağız sorusuna gelince e, burada e, peygamber Efendimizin bir hadis şerifi var Evet o İkrava aem takım Yasin diye bir e, yani zayıf da olsa kuvvetli de olmasa böyle bir hadis var işte mevtalarınıza Yasin okuyun şeklinde. Ee, Yasin okuyabiliriz. Ee, Mülk suresi okuyabiliriz. Efendim e, bunun yanında Tekasür suresi kabri bizi hatırlatıyor. el Hak Tekasür hatta Zurtumur Makabir bunu okuyabiliriz. Yani oraya vardığımız zaman okuyacağımız bütün sureler hakkında bunları okumak Sünnettir diye bir şey söylememiz mümkün değildir. Yani onları okuruz bunlar fazilettir, müstehaptır. Evet. Yani okursak sadece, sadece selamlama boyutunda tabii, sanırım selamlama sünnettir. Diğerleri bunlar müstehaptır. Yani okuduğumuz zaman bize sevap kazandırır, okumadığımız zaman bir şey olmaz. Ama ölüye faydası olur mu? Evet inşallah okuduğumuz şeylerin orada ölülere, bir faydası olur çünkü sevabını onlara bağışlayabiliriz.